El-Hüzzak Hüzzak Hadık kelimesinin çoğulu Hadık hangi alanda olursa olsun işin ehli, mahir kişi demek. Konumuz tabii ki usul ilmi olmasa hedebile burada Hüzzak usul ilminde mahir olan kişiler gördüğü zaman neyi? Mecellenin yüzündeki beyazlığı Mecelle bir kitaptır. Kitabın ne gücü olur ne de gücündeki beyazlık. Dolayısıyla burada... ...mecelle bura atın alnındaki beyazlık demek. Dolayısıyla mecelleyi burada kusallık ata benzetiyor müşebbehi cikredip müşebbehubihi terk ediyor ve müşebbehubihi lazımı olan o hurreyi de izafe ederek müşebbehe ne yapıyor? tahyil. Yani istihareyi bekliyor. İşte o usul ilminde mahir olan kişiler mecellenin yüzündeki beyazlığı gördükleri zaman tecellet. O mecelle tecelli eder. Ne olarak? ve Dizilmiş inci gerdanlık olarak onlara tecelli eder. Yani Molla Fusrev bu bölümde kendisinin derlemiş olduğu mecelleye bir takım maharetler yükleyecektir. Bu da bu ilimle uğraşanların bu kitap hakkında Molla Fusrev'in söylediklerinin bırakın çok olmasını, çok az olduğunu anlamak demektir. Yani burada kendini met ediyor manasında veya da mecelleyi hakkinden fazla met ediyor manasında bunu anlamışız. Yoksa meceller ve şerhi gerçekten usul ilmi alanında büyük bir eserdir. Leynnavallû fîha Leynnavallû tefekkür Eğer tefekkür ederlerse bu fızzakf olan usul ilminde mahir olan kişiler, fîha bu bir bi'aklin mu'eyyedin ne ile tefekkür ederlerse bi'aklin akıl ile mu'eyyedin, müstakim dosdoğru bir akıl ile tefekkür edecek olurlarsa yaral, göreceklerdir. Ney? Kullemâ fiha bu mecellede olan her bir şeyi göreceklerdir. Yani her bir meseleyi göreceklerdir. Ne ne göreceklerdir orada? Mekeden bir nakil. Bir nakil müekkedadır. Nakil ile, nakil biliyorsunuz ayet veya hadis ile nasır meseleyi belirlendirmek, o nakil ile kuvvetlendirilmiş olarak göreceklerdir. O mekellede olan her bir meseleyi. O mekette şey, bir aklı, bir göze, bir nafli, onları... ya, hocam bir aşağıdaydı. Bir aklının hemen aşağısında veya yanında bir naklim var. Bir aklın müekket ondan sonra yaroz kule matiha bir aklın müekketa. O mencedde her kim çalışırsa, gayret tarif ederse fi tahsiliha bu mecellenin, mecellenin tahsilinde kim gayret tarif ederse hacke. Haccke demek delil ile galip gelmek demek. Delil ile galip gelir kime? Hasmana. Hasmına, yani karşısına çıkan kişiye, karşı görüş beyan edecek olan kişiye hasımdan murat burada düşmanı demek değil tabii ki aşağı. Ya onun görüşüne, kendi görüşüne delil ile karşı çıkacak olana veya karşı çıkacak olana başka bir görüş beyan edecek olana delil ile galip gelmek Zaten delil ile galip gelir, özünü getirmesi de tabii ki son derece yerindedir. Neden? Çünkü biraz önce Allah'ın dedi ki, eğer bu usul ilminde mahir olan kişiler bu kitaptaki ile tefekkür ile bakacak oldukları zaman neyi göreceklerdir orada? Her bir meselenin delil ile kuvvetlendirildiğini görecek. Delil ile edilmiş meseleye vakıf olan kişi hasmına delil ile gali. Dolayısıyla herkez halde bir değil. Delil ile gali. Kimen hasmahu hasmına? Yani karşı görüş beyan. Ve ne el kana âin alhasmi şefer muhenn? Ve ne el kana âin alhasmi o hasmını? Yani karşı görüş beyan edenin yardımcısı olsa da ne olur? seyfen mühendela. Hint kılıcı olsa da yine ona galib Hint kılıcı o dönemde en keskin kılıcı. Öyle bile olsa yine de hakkına galib edilir. İlahi, ey Allah'ım kemavaffakta, muvaffak kıldığın gibi lehcem'i bu mecelleyi derlemeye cem etmeye muvaffak kıldığın gibi afiha, mecelleyeme kabulen, kabul. Nedel ashab arkadaşların dostların yanında ona kabul ver. yani kabul gören bir kitap olsun bu mecil ne zaman dâhen mukallal ebedi bir zaman yani tarihte bir zaman değil kıyamete kadar ashabın neslinde kabul görecek bir kitap yapın La ilaha ana sana Allahu an Lealle lisanen, ola ki bir lisan, bir din, yani bir şahıs. Tabi zikreti, irade-i küldür. Buradaki dilden maksat nedir? Şahıs, bir kişi. Ola ki bir kişi, bir lisan, sânefullah. Allah o lisanı korumuştur. Neden? Anf kınamadan. Ola ki Allahu Teala'nın kınama, hani bir insan sürekli birilerini kınar, değil mi? Yapar bunu, böyle insanlar var, sürekli kınamadır o şöyledir, bu böyledir şeklinde. İşte ola ki Allahu Teala'nın bu tür bir tıknamadan korumuş olduğu bir lisan yani bir şahıs yasuhu der ki ve yetku dua eder ki li bana, li benim için ilahen mu mecced mu ulu kılınmış yüce kılınmış olan ilaha dua eder benim için. der? Ne der? cezallahu fî ula bu hayran bima ta'a ve evlahı fi uclahu, onunun rızgâda. Şöyle de, Cezal Allah ona mükafat versin. Mükafatlandırsın sunum Nerede bir ulahu dünyasında? Bu tabii Mulla Çünkü bir kul, yani Allah'ın kınamadan muhafaza etmiş olduğu bir kul, lisan, yani bir kul, şöyle dua eden olarak. Onu istiyor Mulla Kutsüveği. Cezal lahı fi Allah Celle Celaluhu dünyada mükafatlandırsın. Ona mükafat olarak versin. Seyi hayran. Hayrı ver. Yani Allah onu dünyada hayır ile mükafatlandırsın. Ne sebebiyle? Dimas'a. Tayyum eyleti sebebiyle. Hayret etmiş böyle bir eseri ortaya koymuştur. Ve evlâhu. böyle Öyle mi? Evet. İmam, çağ. Ben de mazurum. Ve evlâhu ceâlehu veliyye. Ve Allah onu ne Veli, sahip kılsın. Evlâh. Mollafus-i Sevi. Nerede fi uhrahu ahiretinde? Sahip kılsın. Neye? Ayşe murad Tertemiz bir hayata. Memle-i Teâlâ uhrahu, veli sahip. Böyle bu hale. Şimdi <gülüyor> ne zamanki mecellede hissettim neyi? El-i'cad. Mecellede bir takım icaz var. Yani kısaltmalar var. Muradı, maksup manayı çok kısa yolla anlatma var. Bunu hissedince ve'ylem yablu mertebetel il-gazi yapma. Yani maksup olan manayı tamamen gizleme. i̇l demek. Bilmece yapma. Yani maksup olan manayı kısa yoldan etme de yine kişi kendini zorlayarak maksup olan manaya ulaşabilir. Ama ilgaz olursa onu yani maksup olan manayı tamamen gizleyecek olursa kişi ona ne olamaz? Kullani olamaz. Bu kıyas kişi. Işte. Bu mertebeye de ulaşmış değil ha. Her ne kadar ilgaz, bilmece yapma mertebesine ulaşmasa da bu mecellede bir takım kısa kısa ifadeler, yani maksup manayı e, çok kısa ifadelerle biraz zorlaştırarak anlatmayı görünce, ve yine mecellede görünce, el-işkale, müşkil görünce, manayı bozma haddine, yani murat manayı tamamen bozma sınırına ulaşmasa da, işkal görünce, şerah tuha, o mecelleyi şerh ettim. Yani önce mirkatı yazmıştı. Mecelle şimdi ne yapıyor? Mirkat üzerine miratı yazıyor. Yani tahşi yazıyor. Şerh yazıyor. Şerh tıra. O mecelleyi şerh ettiriyor. Nasıl? Şerh Şerhangiyete donda. İçeren bir şerh. Ney? Besba icadihâ. O mecelledeki icad dediğimi yani kısa anlatımı yayarak, genişleterek, onu içeriyor, genişletmeyi içeriyor. Neyle? Bir keşfi nüketiha, mecellenin nüptelerini açma ile ve imraciha ve o nükteleri tamamen ortaya koymak Ve Ve yeştemilu, yine bu şey şamil oluyor, kapsıyor. Neye şamil oluyor? Ala, halişkaniha. Mecelledeki o müşkili çözmeye de şamil. Neyle? İmamat-i iğbaliha mecellenin müşkilini izale etme, gidermeyiz. Ve tavsiyle icmaliha mecelledeki mücmen olan, o biraz önce bahsettiğimiz yani kısa anlatım olan o e, icmali olan bilgileri de tavsiyle geniş anlatımlar. Ma tahkikin. Tabii ki bu şerh ular içeri ama ma tahkikin. tahkik ile beraber. Tahkik bir konuyu hak ve çözere beyan etmiş. Veya bir konuyu deliliyle ortaya koymak. Tedkik biraz sonra gelecek. O delile de delil getirerek maşeleyi ortaya koymak. Dilmerat, maksadı tahkikle beraber. Nasıl tahkik? Veska mayurat. Kas deliline muvaffak bir şekilde tahkik. Ve tedkik tetkik ile beraber. Nerede bilmakam? Makamda yani herhangi bir konuda tedkik yaptım diyor. Nasıl? Veska mayurat. Muhtak olanın, adet haline gelmiş olanın üstünde inceleme yaptığıdır. Ne ile şerh ettim ben bu mecelli? Bir takım manalar. O manalar ki yetenezzet olur, lezzet alıyor. Bir der ki ha, o manaları anlama ile sel kurum, kalpler lezzet alıyor. Ve yen şerif, o açılıyor. Bu dövüşler açılıyor.